Açık Radyo Açık Tergi Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasının hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Murat Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Murat Bu hafta ben e, yaklaşık üç hafta önce daha doğrusu bu ay başında ortaya çıkan Yunanistan'daki bence bir skandalı skandal olan bir konuyu işleyelim diyorum. O da e, telekulak yani cep telefonlarıyla e, işlenmiş bir anlamda suç bu. Tabii. E, benim hatırladığım kadarıyla yüz kişinin Telefonu dinlenmiş ve bunda e, politikacılar da yer alıyormuş. Politikacılar, falan. Amerikan sefareti, işte oradaki bir takım üst düzey insanlar, bir sürü insan dinlenmiş. Şimdi konu bizim ülkemizde değil ama başka ülkede olduğu için belki daha derinlemesine konuşabiliriz çok rahat <gülüyor> bir şekilde. O, onun için e, konuyla ilgili de biraz daha derinlenebilir misin, detay bilgi verebilir misin? Tabii ne önce istersen olur. hani Yunanistan'a biraz sonra gelelim. Bence bunun ilginç olan yöntemi dinlenme yöntemi. Önce istersen cep telefonu nasıl dinleniyordan bahsedeyim. Hmm. Hatta ondan da önce çok bir, iki cümleyle cep telefonu nasıl çalışıyor? Cep telefonundaki konuşmalarımız güvenli mi? Başkaları tarafından dinlenebilir mi? Kolaylıkları anlatmam lazım belki. Peki. Şimdi kullandığımız cep telefonları e, prensip gereği bir şekilde... Ee, ...şifreli haberleşiyor... ...daha doğrusu frekanslı arasında... ...atlayarak haberleşme yöntemi var cep telefonumuzda... ...dolayısıyla... ...hani eskiden araç telefonlarında vardı hatırlarsın... ...eski araç telefonlarını cepten önce... ...onlarda neredeyse bir radyo ayarlayıp... ...başkalarını dinlemek mümkünken cep telefonunda öyle değil... ...çünkü hem cep telefonları... ...dijital sistemle çalışıyor... Hem de birden fazla frekansı kullanarak iletişim sağlanıyor cep telefonlarında. O yüzden direkt evinizdeki radyoyu doğru ayara getirerek bir başkasının cep telefonunda dinlemek mümkün değil. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Normal şartlar altındaki mümkünlük en çok kullanılan mümkünlük telefon konuşmalarının bir bölgedeki telefon konuşmalarının özel olarak bu işin hazırlanmış bir cihaz tarafından önce kayıt edilmesi. Bunun deşifre edilmesi sonra ses olarak bizim anlayabileceğimiz duyabileceğimiz hale gelmesi. Bu e, işin içinde santrallar ya da telekom operatörleri dahil edilmemiş olan en bilinen dinleme yöntemi bu. Ama normalde dahil edilecek olurlarsa yani hani isteyerek e, ne bileyim belki emniyetin kararıyla dinlenmesi gerekiyorsa bu operatörler vasıtasıyla dinlenebiliyor değil mi? Tabii çünkü zaten sonuç olarak bizim ses bilgimiz cep telefonu. ...teknolojisiyle önce bir santrala gidiyor. O santraldan... E, ...bizim konuştuğumuz... ...diğer kişinin bulunduğu... ...baz istasyonuna yönlendiriliyor... ...ve aradaki bağlantıyı... ...merkezdeki birisinin dinlemesi her zaman mümkün. Peki. Ama burada senin de söylediğin gibi... ...merkezdeki o servis sağlayıcının... ...telefon şirketinin... E, ...işin içinde olması gerekiyor. Tamam. Şimdi gidelim Yunanistan'daki farklılığa. Hı hı. Yunanistan'daki farklılık şu... Ee, ilk araçta anlattığım gibi havadaki haberleşmenin dinlenmesi yöntemiyle di yapılmamış Yunanistan'daki Telekulak işlemi. Ee, telekom şirketi mesela bizdeki Turkcell'in, Telsim'in ya da Avaya'nın karşılığı olan şirketin içinden gerçekleştirilmiş bu dinleme. Ha, yani orada bir ajan varmış demek ki. Gibi. Hı -hı. Ama ilginç olan oradaki bir resmi bir mekanizma da ya, ya da ajan üzerinden değil de oradaki santral yazılımına Virüs gibi bir zararlı program koyarak yapılmış bu telekulak. Hmm. Yani e, birileri kim olduğu da hala bugün için bilinmiyor Yunanistan'da. E, buradan şeye gitmişler bir şekilde oradaki servis sağlayıcıya gitmişler. Servis sağlayıcının içindeki bu ses dinleme modülünü öyle bir değiştirmişler ki. Diyelim Banu'yu dinleyeceğiz. Banu'nun telefonu her çaldığında ya da her Banu telefon ettiğinde otomatik olarak hani bizde de var ya. E, faturalı değil de direkt e, ön ödemeli kartlı kazı kazan telefonlar. Dört beş tane sahibi bilinmeyen kazı kazan telefona senin konuşmalarının bir kopyası anında telefon çalıyor ve iletilmeye başlıyor. Oturum. Dolayısıyla e, ilginç olan şey dinlemenin olması değil de dinlemenin kim tarafından yapıldığının bilinememesi. Peki ben her zaman aslında bunu düşünüyorum bu tür kart e, kazı kazan şeklinde verilen kartlarda da e, kime verildiğinin bilinmesi gerekmiyor mu aslında yani böyle bir e, Türkiye'de bu tür telefonlar var zannedersem bu tür kart şey, yani bütün hani e, hazır kart dediğimiz hı hı. kontürlü telefon Kontür. evet <gülüyor> telefonların hepsi böyle peki e, onlarda e, bir bilgi alışverişi olmuyor mu ya, teorik olarak var bana ama Ucunda bir fatura hı hı. işte sen, senin adresine fatura geldi bilmem ne olduğu gibi bir şey olmadığı için bu çok kolay halledilebiliyor. Yani kara borsa demeyeceğim ama gri borsa yöntemi hem Türkiye'de hem tüm dünyada ee, biliyorsun bu aralar Suudi se'ne gidip geliyorum orada da hani var. Normalde ben dedim ki bir Arabistan'a çok kalmaya başladım gideyim kendime bir tane kart alayım oranın kartını. Dediler ki sen burada kalmıyorsun, otelde yaşıyorsun, senin kendine kart alman en az bir hafta 10 gün sürer, bir sürü yere gitmen lazım. E peki ne yapacağım diye sordum. Dediler ki git oradaki normal telefon satıcılarına, işte benim biraz daha çok para verirsin ama hiç senden evrak istemeden kartı veri verirler sana. Sabit numaran oluyor ama yüklemen... Farklı şekilde oluyor. Tabii yani sonuçta o telefon senin üzerine kayıtlı olmuyor. Ben Türkiye'de de bir başvuruya gittiğimde benden kimlik mimik istemeden direkt bir tane 530'lu bir numarayı 535'li bir numarayı hop diye verdiler. Peki şimdi asıl aslında konumuza gelelim. Bu Yunanistan'daki telekulak olayının sistemi şeklinde. Evet. Böyle bir şey gerçekleşine göre buna karşı bir takım uyarılar olması gerekiyor. Belki de o tür firmaların alması gerekiyor bu önlemleri. Bu konuda ne demek istersin? Şimdi Yunanistan'daki karşılığını bilmiyorum. Fakat bunun Türkiye'deki karşılığı yani bizdeki tüm telekom operasyonunun devlet adına yöneticisi ya da yönlendiricisi biliyorsun telekomünikasyon kurumu. TK hani hem Türkiye'de gerekli lisans ücretlerin neler olması gerektiğine karar veren kurum. Aynı bankacılıktaki BDDK gibi. Hem de. Bu kurumların nasıl çalıştığı güvenliğini nasıl sağlaması gerektiğine de karar veren ya da verecek olan kurum telekomünikasyon kurumu Türkiye'de ve, ve tabii Yunanistan'da da onların karşılığı burada yapılması gereken bu kurumların da aynı bankalar gibi kişisel bilgilerin gizliliği için. Gerekli bir takım önlemleri alıyor olmalarını sağlamak gerekiyor hı hı. ve e, TK'nın da bu konuda hem Türkiye'de de, Yunanistan'daki servis sağlayıcılara kendi bilgi güvenlikli çalışmalarını yapmayı bu telefon şirketlerine zorunlu hale getirmesi lazım. Peki e, şu anda Türkiye'de bu, bu konuda bir e, çalışma var mı? Daha doğrusu daha önceden yapılmış güvenlik önlemleri ne şekilde? Şimdi bu kurumlar kendi güvenlik önlemlerini kendileri almaya gayret ediyorlar. Hı hı. Ama e, bu güvenlik önlemlerinin yeterli seviyede olmadığı aslında başka bir açıdan başka bir nedenle benim de şu anda göz, gözlemleyebildiğim bir şey. Şimdi bilgisayar sistemleri her ne kadar telefon sistemleri diyorsak da onlar da arka tarafta bir takım bilgisayar sistemleriyle çalışıyorlar. Senin başına geliyor bilmiyorum. Hiç sen bir kere gönderdiğin halde karşı tarafa birden fazla kez giden SMS Oluyor. Başına geldi mi? Tabii. Ya da sana ya ben gönderdim niye almadın o SMS'i? Bir takım kayıplar var. Bu sistemin yeterince güvenilir çalışmadığının kanıtı. Ya da bazen arıyorsun ses gidiyor geliyor. Hadi o belki iletişim hatlarından havadan kaynaklanan bir şey. Ama zaman zaman da böyle bir takım başkalarının konuşması cep telefonunda bile karışabiliyor. Oysa teknolojik olarak telli telefonda Yan komşunun telefonunun karışmasını algılayabilirim. Aşağıda birisi yanlış bağlamıştır oteli. Ama cep telefonunda bunlar elektronik sistemler, dijital sistemler oldukları için böyle şeyler olmasını bek olmamasını beklememiz lazım. Bunların olması bile bize ne yazık ki Türkiye'de de şu anda yeterince güvenilir bir altyapının kurulmadığını kanıtlıyor. Peki... E Böyle bir sistemle dinleniyorsak bunu bizim fark etmemiz söz konusu mu? Ne yazık ki hayır. Burada bizim birey olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunu nasıl anlamışlar peki sonradan? Yani evet. o Yunanistan'da nasıl ortaya çıkmış bu? Ee, herhalde yani şeyde benim okuduğum kaynaklarda bununla ilgili bir bilgi yok. Hı -hı. Benim varsayımım e, konuşmalar sırasında konuşmaların bir başka yere gittiği bir kere o bilgilerin dışarıya sızmasından doğru bir tahmin etmiş oldukları. Daha sonra da bilginin akışını takip ederek... Yani ses konuşması nereden gidiyor, nereye geliyor, oradan nereye ilerliyor diye takip ederek bulmuşlar bunu. Anladım. Aslında şöyle bir şey var. Yani biz şu anda dinleyenlerimizi farkında olmalarını sağlamaya çalışıyoruz ki cep telefonları da bir takım sistemlerle dinlenebiliyor. Yunanistan'da Kesin. olduğu, olduğu gibi. gibi bu da bizim başımıza gelmeyecek demek değil. Ha, bunun için birey olarak şu anda alabileceğimiz bir önlem yok sadece Türk Telekom'un bu konuda biraz daha hassas davranması ve e, güvenlik önlemlerini sistemlerini daha geliştirmesi gerekiyor evet. ama bizim de en azından e, konuşmalarımızı yaparken her an dinleniyormuş gibi yani paranoyak olalım demiyorum ama hafif bir e, tedbir altında konuşmamızda yarar var görüşmelerimizi yaparken. Kesinlikle biliyorsun biz programlarımızda hiçbir zaman teknolojiye karşı şeyler söylemiyoruz. Hiçbir zaman bu teknolojiyi kullanmayalım demiyoruz. Tam tersine kullanalım ama dikkatli olalım diyoruz. Galiba ilk kez burada diyorum ki hani cep telefonlarının dinlenmemesi varsayımına göre bir işlem yapmak mümkün değil. Eğer gerçekten bir başkasının duymasını hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz bir ticari sırdan bahsediyorsak o zaman ne cep telefonu ne normal telefon olmadan o iletişimi sağlamamız lazım. Peki Murat'cığım süremiz doldu. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba teknolojinin karanlık yüzüne buluşmak üzere. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.